hem mesela 2 ya benî âdeme kad enzelnâ aleykum libâsen yubâri sâwâtikum merîşen ve libâse't takvâ zâlike Ey Âdem oğulları Gerçekte biz sizin üzerinize gizli yerlerinizi örtecek ve bedeninizi süslendirecek elbiseyi ve bir de takva elbisesini indirdik Takva elbisesi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 Takva libası da hem dünyada türlü belalardan özellikle küfürle iman arasında hem de ahirette Allah'ın azabından korunaktır. Bu itibarla Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem vellezî nefsi Muhammed bi yedihi mâ âmileh ahadun katten sirren illâ elbasehullahü ridâehu alâniyeten in hayran fe hayran ve in şerran fe şerran. Sonra telâ velibâsu't takvâ zâlike hayr